18 Temmuz 2017 Bursa Arifane İlim Derneği. Evuzu Billahi Minen Şeytanirraciim Bismillahi r asr Inna Al-Insana Lafihusur. Illa Alazina Amenu Ve Amelus Salihate Ve Tawasul bil haq Ve Tawasul Il-Sabr. Satakallahul Azim. Alhamdulillahi Rabbil alemin Evet bu hafta sohbetimizde soru cevap sohbetimiz e, Muhittin İbni Arabi Hazretleri'nin eserlerini anlamakta genel mahiyette e, zorlanılıyor. Dolayısıyla bazı kesimler e, bunu zatın eserleri okumak doğru değil diye eleştirilerde bulunuyor. İbni Arabi Hazretleri'nin görüşleri eleştiriliyor. Bu hususta neler söyleyebileceğimiz? soruldu. Şimdi Muhiddin İbn Arabi Hazretleri'ni bu e, soruya göre şöyle cevaplayalım. Konuya şuradan girelim. Hakikatleri ifade etmek herkes kendi mertebesinden kendi kendi ilmi birikimi ile hakikatleri ifade etmiştir. Burada ehlullah Burada mertebe mertebe farklılaşır. Ehlullah'a baktığımız zaman, eserlerini incelediğimiz zaman her biri farklı cihetten kendi mertebesine göre, bulunduğu mertebeye göre, ilim düzeyine göre, anladığı, idrak ettiği orana göre hakikatleri ifade etmiş, anlatmıştır. Bu e, i̇bn Arabi Hazretleri ve onun yolundan gidenlerin vahdeti, vücut, ya da tevhid meselelerini esas alarak konuyu e, bu minval üzerinde detaylandırıp anlatanlara baktığımız zaman böyle zatların eserlerine ve özellikle i̇bn Arabi Hazretleri'nin eserine baktığımız zaman hakikatleri en üst mertebeden anlatmış olduğunu görüyoruz. Aslında i̇bn Arabi Hazretleri Fütüat-ı adlı eserinde de farklı mertebelerden de aynı hakikati farklı farklı mertebelerden ele alarak ifade eder. Yani okuyucunun idrak düzeyine göre anlayabileceği muhakkak bir tutacağı dal vardır fütühat-ı Çünkü her mertebeye göre ifade eder. Yavaş yavaş mertebeleri yukarı doğru çıkarak izahatları bu şekilde ele alır. Biz de ilmimiz nispetinde bu anlatmış olduğu hakikatleri e, İbn Arabi takipçisi olarak anlayabildiğimiz oranda, ilmimiz nispetinde idrak etmeye, anlamaya gayret ediyoruz. Yaşantımıza geçirmeye gayret ediyoruz i̇bn Arabi Hazretleri çoğu zaman eleştirilmiş eserleri hususunda eserlerinin okunmasının e, tehlikeli olduğu Eserlerini okuyanların yanlış düşüncelere sevk edilebileceği, içinden çıkılmaz hallere düşebileceği, itikadında sorunlar yaşayabileceği niteliğinde bir takım eleştiriler yapılmış Günümüzde de halen yapılmakta aslında bu eleştirileri yapanlar İbn Arabi Hazretlerinin bakış açısını tam manasıyla göremediği için onun anlatmak istediği hakikatleri farklı farklı mertebeden anlattığının idrakine varamadığı için eleştiriyorlar. Eğer ki e, külliyatını bugün Türkçemize çevrilmiş olan ya da e, Arapça bilenler için tüm külliyatını İbn Arabi Hazretlerinin eserlerinin tamamını okumuş olsa ona bir gönül yakınlığı kurmuş olsa o zatın eserlerinden hakikatleri zaten en güzel bir şekilde idrak edebilecektir kişi. İdrak edemeyenler ise eleştirmiş. Bu hakikatleri anlayamayan, idrak edemeyen bu sefer eleştirilerde bulunmuş. Sadece i̇bn Arabi Hazretleri'nin eserlerinden belli cümleleri ele almış. Mesela eleştiri yaptığı konularda. Şurada şöyle demiştir. Bu işte bizim öğrendiğimiz bilgimize göre şeriata aykırı, Haller zuhur ettiriyor buradaki mana gibi eleştirilerde bulunmuşlar. Şimdi sadece tek bir cümle olarak ele alınıp bakılırsa mevzuya bu algıya düşülebilir. Bu yanlış algıya düşülebilir. Eserlerinin tamamını okuyup anlayabilirsek, idrak edebilirsek i̇bn Arabi Hazretlerinin kesinlikle şeriata muhalif bir izahatının olmadığı net bir şekilde görülür. Asla şeriata muhalif bir izahatı yoktur. Farklı farklı mertebelerden, hakikat mertebelerinden konuyu ele alır her türlü detayına kadar anlatır tüm detayı anlattıktan sonra adeta şöyle tabir ediyorum o sır perdelerini kaldırıp perdeleri kaldırdıktan sonra o sır olan hakikati okuyucuya gösterir Tabii bu istidada oranında ilmi nispetinde okuyucu bunu alabilir veya İbn-i Arabi Hazretlerine yakınlığı oranında alabilir, gönül yakınlığı oranında alabilir bu perdeyi kaldırıp sırrı gösterir daha sonra da okuyucu hataya düşmesin bir ayağını asla şeriattan kaldırmasın diye hemen şeriatın hükmünü orada dile getirir. Adeta ben kendi tabirimle diyorum ki bir şefkat tokatı çarpar, şeriat tokatı çarpar. Kendine gel, sen kulsun. Kul kuldur, Rab raptır. Bu iki mertebe asla bir araya gelmez, bu hakikati asla unutma der. Şimdi hal böyleyken i̇bn Arabi Hazretleri'nin eleştirilmesini ya da şeriata muhalif sözleri olduğunu iddia edilmesini ben hiç anlayamıyorum, anlam veremiyorum ve doğru da bulmuyorum. Eğer eserlerin tamamını insanlar okumuş olsalar ve anlayabilmiş olsalar böyle bir şeyin kesinlikle olmadığını görürler zaten. Bazı zümre şimdi dedi ki insanlar çeşit çeşittir. ilim düzeyleri farklıdır. Mertebeleri farklıdır insanların. Allahu Teala bütün insanları aynı anlayış üzerine yaratmadı. Hepimiz farklı anlayış üzerine olacağız tabii. Bu bir hakikat. Hepimiz Hakikatleri en üst perdeden anlayıp da idrak edeceğiz diye bir şart yok. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü Allahu Teala insanları farklı e, ilim düzeylerinde, farklı mizaçlarda, farklı tabiatlarda yarattı. Dolayısıyla derecelenme olması gayet doğal insanlar arasında. Yani en aşağı seviyeden en üst seviyeye kadar farklı kategorilerde insanlar anlayış ve idrakte derecelenecek. Bu durumda i̇bn Arabi Hazretlerinin izatı ya da uslubu ya da e, dile getirdiği hakikatleri şöyle bir benzetmede yapabiliriz. Okul olarak ele alırsak nasıl ki ilkokul var, ortaokul var, lise var, üniversite var işte üniversitenin üzerinde e, master var vesairesi var. i̇bn Arabi Hazretleri adeta bu hakikatleri üniversite ve üniversitenin üzerinde işte master düzeyinde anlatır bütün hakikatleri. Dolayısıyla bir insan İlk okulu okumadan, ortaokulu okumadan nasıl ki üniversite sıralarında oturamaz, oradaki dersleri göremezse i̇bn Arabi Hazretlerine bu yakınlığı elde etmemiş, henüz şeriatın ahkamlarını net olarak öğrenmemiş, şeriat çizgisinde tam bir sağlam duruş, nasıl durulacağını, dinine bağlılığı, ibadetlerini tam manasında yerine getirme hususlarını bunları öğrenmemiş ve yerine getirmemiş kişi direkt i̇bn Arabi Hazretlerinin eserlerini okumaya yönelecek olursa şayet o zaman ee, büyük bir kaosa düşer. Çünkü altyapısı yok. Şeriatı bilmiyor ki. Şeriatı bilmeyen i̇bn Arabi Hazretleri zaten eserinde de söyler. Şeriatı olmayanın hakikati olmaz. Yani bir insan şeriatı bilmiyorsa, yaşamıyorsa hakikati bildiğini öğrendiğini yaşadığını asla iddia etmesin. Eğer iddia ediyorsa der o yalancıdır. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü şeriat yaşanmadan hakikat yaşanmaz. Kişi şeriatı kendi hayatında bir güzel yaşaması, sindirmesi lazım. Şeriatın hükümlerini Allah-u Teala'nın yerine getirmesi lazım. Ki ondan sonra zaten e, bütün tarikatlarda ya da tasavvuf yolunda şu dört mertebe vardır. Şeriat, tarikat, hakikat, marifet. Bu sıralama yapılır. Yani kişi önce şeriatı şeriat dairesinde bütün bu mevzuyu öğrenecek. Kulluğunu Nasıl Allah'a karşı kulluğunu yapması gerekiyor? Şeriatın hükümleri, emirleri nedir? Allahu Teala neler emretmiştir? Bunları bir öğrenip bilmesi gerekiyor. Niye diyoruz? İşte onun için ilmihal dediğimiz yani e, ilmihal bilgisi dediğimiz fıkıh bilgilerini, şeriatın hükümleri olan bilgileri her Müslüman bu kitabı alması lazım. En azından ilmihal kitabını alması lazım. Okuması lazım. Bütün yapacağı ibadetlerde ne şekil, ne üzere yapacak, şeriatın hükümleri nedir? Bunları öğrenmesi ve bu manada kulluğunu icra etmesi lazım. Amellerini yaparken namaz olsun, oruç olsun, zekat olsun. Bu amelleri yaparken işte ilmihal bilgilerinden edindiği bilgilerle, şeriatın hükümlerini bilerek bu şekilde yola çıkması lazım. Kişi şeriatı öğrendi. Şeriatı güzel bir şekilde yerine getiriyor. İşte ondan sonra Allah'ı bilmek, bulmak adına yaptığı yolculukta sıra tarikat dediğimiz mevzuya geliyor. Tarikattan kastımız ne? Tarik, yol. Arapçada yol anlamına gelir. Yani Allah'a giden, Allah'ı bulmaya, Allah'ı tanımaya giden yolcular çıkmış oluyor. Bu yolculukta tabii ki mürşidin önemi tartışılmaz. Mürşidsiz bir şekilde bu yolculuğa çıkan kişi hedefe varması mümkün değil gibi bir durum söz konusudur mümkün, tamamen mümkün değil %100 mümkün değil denilemez çünkü bazen Allahu Teala bazı özel has kulları vardır ki kendine seçmiş olduğu kulları onlara bir şekilde işte Hızır aleyhisselam'ı bir mürşid tayin etmiştir onun talim ve terbiyesinde okulları yetiştirmiştir ya da geçmiş dönemlerde yaşamış mürşidi kamiller mertebesi çok yüksek olan mürşidi kamiller vefat etmiş olsa dahi ruhaniyetleri itibarıyla gelip o kişiyi yetiştirmiştir. Allah'a giden yolda nasıl bir seyrisülük yapması lazım? Ne yol izlemesi lazım? Yetiştirmiştir ki örnek verecek olursak Bursa'mızın Ulu camimizin açılışında e, hutbe veren sonuncu babayı dedik Beyazeti Besdami Hazretleri onun mürşididir mesela. Aralarında çok seneler geçmiş olmasına rağmen sonuncu babanın e, mürşidliğini beyazıt Besdami Hazretleri yapmıştır. Ruhaniyeti itibariyle gelip onu terbiye etmiştir. Böyle hadiselerde vuku bulur ama bunlar milyonda belki de bir hadiselerdir. Bunlar Allah'ın seçkin kullarına lütufta bulunduğu ihsanda bulunduğu mevzulardır böyle genel itibariyle bütün herkes böyle bir şeyden faydalanabilecek Allah-u Teala kullarını böyle yetiştirebilecek Hızır Aleyhisselam'ı gönderebilecek diye bir şey söz konusu değil bazı zümreler var mürşede bağlanmaya gerek yok Allah'a sen yöneldiğin zaman Allah sana mürşit gönderiyor rüyanda evliya gönderiyor o şekilde seni yetiştiriyor diye iddia eden zümreler var böyle şeylere de itibar edilmemesi gerektiğini de burada bir kez daha vurguluyorum çünkü rüyada gelen bu, bu hadiselerde genelde gelen cinler şeytanlar gelir o insanı kandırır ben senin mürşidinim ben falan evliyanın ruhaniyetiyim der sen işte şu yolda şöyle yapman gerekir der kendi emrine amada eder ki nitekim günümüzde bu tarz insanlar maalesef çok baktığınız zaman şeriatın emirlerini yerine getirmediği halde iddia ederler ki biz rüya yoluyla Allah'ın veli kulu falan evliya filan evliya tarafından eğitiliyoruz, öğretiliyoruz seyrisülük yapıyoruz derler böyle bir şeyde itibar edememesi lazım bunu da belirtmek istiyorum şimdi şeye dönecek olursak şeriat dedik ondan sonra tarikat dediğimiz yok. işte bir mürşid mürşidi kamile gitmek ile kişi bu seyrisülüğünü nasıl yapacak Allah'a giden yolda Allah'a vasıl olmada, kulluğunu hakikatiyle bilmede ve yaşamada neler yapması gerekiyor, nefis terbiyesini nasıl yapacak, tezkiyesini nasıl yapacak bütün bu mevzuları o tabi olduğu işte rehber, öğretmen mürşid isimleriyle isimlendirilen kişi, o kişinin yani müridin ahvaline göre, durumuna göre yapısına göre, mizacına göre ilim düzeyine göre ne verecekse adeta şırınga eder yani verilecek dozda o ilacını verir ve bu hakka hakikate yolculuğunda ona arkadaşlık eder, rehberlik eder. Bu hakka hakikate yolculukta kişi, mürşid olan kişi bu kişiyi istidadı da mümkün uygunsa kişinin ayağını sabitesi gereği belli bir makama kıvama geldikten sonra Resulullah Efendimiz'e teslim eder ve mürşid aradan çekilir. Bunu daha önceki sohbetlerimizde de dile getirdik Yani mürşit burada aslında bir araçtır Maalesef günümüzde birçok insanlar bu hatayı yapmakta Özellikle tarikat camialarında çok hata yapılmakta Mürşitlerini ilah edinmekte şirke düşmekteler Böyle bir şey söz konusu değildir Yani mürşit burada araç olduğu asla unutulmaması lazım Araç, araç nedir? Hedefe varmak için kullanılan bir alettir Araç gereçtir burada mürşidi yanlış anlaşılmasın mürşid kişinin şeyini aşağıya düşürmek yok burada şanını makamını aşağıya düşürmek asla yok onu küçük görmek yok mürşid demek zaten bu yolculuğunu seyri sülüğünü tamamlamış Allah'ı idrak etmiş Resulullah Efendimiz'den bu hakikatleri almış kişi demektir makamı çok yüksek kişidir ama burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta mürşidi araç olarak görmek gerekir. Hakikat budur. Yani mürşid kişiyi saliki ya da müridi bu seyir üslupte götürüp Resulullah Efendimize teslim eder. Resulullah Efendimize teslim edince mürşidin görevi çekil biter, çekilir. Nitekim Aziz Mahmut Hüdai Hazretlerini Resulullah Efendimize teslim etme makamına getirdiğinde İftadi Hazretlerine dedi, "Çekildi. Benim burada görevim bitti." Bundan sonra sen yolculuğuna devam edeceksin dedi. Bir posta iki aslan olmaz. Olmaz. Tabii ki. Çünkü aynı yerden artık hakikatleri almaya başladılar. Aynı çeşmeden içmeye başladılar. Üftadi Hazretleri Resulullah Efendimizin çeşmesinden içiyordu. Ona öğretti. Elinden tuttu Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'ni getirdi. Çeşmeyi gösterdi. Çeşmeyi buldurdu. İşte dedi sen de bu çeşmeden içeceksin. İşte o çeşmeyi gösterdikten sonra onun görevi bitti. Artık dedi senle ben aynı çeşmeden içiyoruz. Bundan sonra sen ne içiyorsan iç. Sana o çeşmeden ne içilecekse buyur iç dedi. İşte mürşidin görevi burada biter. Tabi bu ayağını sabitesi gereği ya da istidadı buna mümkün olanlar bu mertebeye çıkabilir. Yoksa her seyrisülük yapan, mürşide tabi olan mürit hepsi de bu mertebeye çıkacak Resulullah Efendimiz'e vasıl olacak diye bir şey söz konusu değil. Kimin istidadı yüksekse Buna nasibi varsa onlar oraya varabilir Nitekim birçok mürşitlerin Yüzlerce binlerce müridi Olmasına rağmen içinden bir iki, üç sayılı insanlar Çıkmıştır mesela böyle e, Kemale ermiştir Resulullah Efendimizin çeşmesine ulaşabilmiştir Çoğu aşağılarda Kalmıştır bu da bir hakikattir yani şeriat dedik Tarikat dedik Ondan sonra bu tarikat kişiyi işte Hakikate ulaştırır Kişi artık hakikati görmek, görmüş, müşahede etmiş, idrak etmiş olur. Hakiki manada kendisine keşif açılmış olur, sahih keşif açılmış olur, sahih zevk açılmış olur, bu yollar açılmış olur. Kişi bu hakikati görüp, müşahede edip ve yaşantısına da geçirdiğinde işte kişiden açığa çıkan duruma da Yani artık bu hakikati yaşamaya başladığı zaman kişi öğrenmiş olduğu hakikati yaşayıp, sindirip ve o hakikatle hem hal olduğu zaman, onun o durumu açığa çıkan durumuna da marifet denir. Artık kişi marifet ehli olmuştur. Bu mertebelerde çeşit çeşit tabii ki sevrisülükler değişecektir Tarikatlar farklıdır. Mürşitlerin irşat etme yöntemleri farklıdır. Çünkü dedik ya her insanın bir mertebesi vardır, bir makamı vardır, bir hali vardır. Dolayısıyla mürşitlerin de sonuçta o da insan. Onun da bir mizacı vardır. Kendine has bir metodu vardır. Talebelerini öğretirken, anlatırken kendine has bir metot ile bu yolculuğu yaptırır. Bazı mürşitler vardır ki işte bu minvalde ne yapmış? Alemden Allah'ı tanıma yolculuğuna çıkartmış talebelerini, öğrencilerini. O usul üzere gitmiş. İşte biz de buna meşrep diyoruz. Meşrep. Tasavvufta buna meşrep deniliyor. Bazı bazı e, mürşitler ise, mürşidi kâmiller ise önce Allah'ı bilmek gerektiği hakikatinden hareketle ki bu sınıfa Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri de bu sınıfa giriyor. Biz de bu meşrep üzere işte gidiyoruz diyoruz hep yöntemimizi. Bu usul üzere diye anlatıyoruz. Demiş ki bu yolculuk çok uzun. Yani mahlukattan Allah'a gitme yolunu seçerse insan ömrü kifayet eder etmez tabii herkes nasibi oranında yol alır o ayrı bir konu ama önce Allah'ı bilip tanıyıp da oradan hareket ile alemi tanımaya çalışırsa gayret ederse bu daha kısa daha kestirme daha az sürede daha uzun yolları kat edebilecek bir metot bu, bu usul i̇bn Arabi Hazretleri bu usul üzere gittiği için işte bu usulü idrak edemeyen kavrayamayan ya da bu usulü tehlikeli gören kişiler eleştirmişler demişler ki o yol üzere gidersen ya da onun eserlerini kitaplarını okursan işte tehlikeye düşebilirsin sapabilirsin ben burada şöyle bir örnek vereceğim konu daha iyi anlaşılsın diye mesela Uludağ bursamızdaki Uludağ çıkış için düzünün ki yoldan araba yoluyla çıkmak var bir de şuradan zirvenin altından hemen bir dağcı olsa ne sanki elinde yeterli alet edavat teknik alet edavatları olsa ipi olsa çivisi olsa çekici olsa dağcı da buradan hareket etse en kısa sürede öteki adam yoldan çıkıp doladıp da çıkana kadar uludağa bu dağcı kısa sürede zirveye ulaşmış olur İbn Arabi Hazretleri'nin usulü bu en kısa sürede zirveye taşır kendisine tabi olanı ama da şöyle bir tehlikesi var dağcılığa çıkan kişi ihtiyacı olacak ipini çivisini, çekicini, ayakkabısını kıyafetini yanına alması lazım eğer bu malzemelerinden eksiklik varsa çivisini almadan kayaya çakacağı çivisini almadan çıktıysa ben ya ipsizle tırmanırım kayadan çıkarım derse ayağa kayarsa eli kayarsa o kayalığın tırmandığı yerden yüksekten aşağı düştüğü gibi parçalanır hasar görür ya ölür ya yaralanır işte i̇bn Arabi Hazretleri ve onun yolu üzerinden sen gerekli donanımı yapmadan harekete geçersen yani şeriatın sende oturmadıysa şeriat ahkamlarını tam olarak bilip ve yaşamına geçirmediysen daha henüz şeriatı öğrenmeden namazını kılmadan bunları yerine getirmeden ben İbn-i Arabi Hazretlerinin öğretisi üzerine hakikatleri öğreneceğim deyip de hiç şeriatı yaşamadan onun kitaplarını eserlerini okuyup da ben hakikati öğrenmeye başladım dersen aynı bu ipsiz ayakkabısız, çivilsiz, çekişsiz yola çıkan dağcının durumuna benzer işte. Kayalıklardan aşağıya eli kayar bir yerden ayağı kayar bir kaya parçası kopar oradan yuvarlanır aşağıya düşer parçalanır. Bu tasavvufta da işte böyledir yani. bu öyledir bu Allah'a giden seyir-i bu yolculukta. İşte biz de e, bu hakikat üzere yola çıkarak baktık ki i̇bn Arabi Hazretlerinin eserlerini değişik zümreler okumakta ve kendilerince yorum yapmakta şerh etmekte eyvallah bunların içerisinden isabet eden, edenler var isabet edenler olduğu gibi hakikatle hiç alakası olmayan yorumlara girenler var işte bunlar kimler? dediğimiz gibi az önce örnekte verdiğimiz gibi ipsiz, çivisiz, çekitsiz yolculuğa çıkan dağcılar hesabı. bunlar gitmişler İbn-i eserlerini okumuşlar ondan sonra buradaki yazılan Yerde anlatılan hakikat anlatılmak istenen şu diyorlar bir izahat yapıyorlar. Halbuki orada yaptıkları izahat tamamen kendi nefislerine dayanan bir izahat. Nefsani bir zevkleri var orada. Henüz ilahi Rabbani bir zevke ulaşamamışlar. Çünkü şeriat yok adamda ilahi Rabbani zevke nasıl ulaşsın? Bu sefer İbn-i Arabi Hazretleri'nin eserini bu şekilde demiştir i̇bn Arabi diyerek sözü ne yapıyorlar? Bozuyorlar. İfsat ediyorlar. Manayı değiştiriyorlar. Bu gibi durumlara karşı okuyucularımız ve e, dinleyicilerimiz temkinli olması lazım. Ehil kimselerden e, bu talim terbiyeyi alması lazım. Biz de bu manada hizmet etmek için böyle bir yolculuğa çıktık. İlmimiz nispetinde, kendi ayağını sabitemiz oranında, ilmimiz is, e, nispetinde, istidadımız oranında dile getirebildiklerimizi, dile getirmek gayretiyle anladıklarımızı ha, şöyle bir şey denilebilir. Peki senin anlattığın, senin i̇bn Arabi'den anladığın yaptığın yorumun e, tam doğru olduğu ne malum diye eleştiri gelebilir elbette ki böyle bir eleştiri yapabilir bizi dinleyen kişiler biz ilmimiz nispetinde zaten bunu net bir şekilde söylüyoruz edindiğimiz ilim nispetinde bu e, şeyi yapıyoruz yorumu yapıyoruz ya da şerh yapıyoruz elbette ki bizim fevkimizde ilmi daha yüksek olan bizden kat kat yüksek derecelerde bulunan insanlar mutlaka vardır bu dünyada yeryüzünde onların yapmış olacağı şerhler onların yapacağı ifadeler bizim anlatımlarımızın daha ötesindedir daha mükemmeldir elbette ki bunu da burada belirtiriz çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de beyan ettiği üzere her bilenin üzerinde bir bilen vardır buyuruyor ayette dolayısıyla kimse benim bildiğim artık bu noktada zirve en üst bundan daha ötesi yok diye iddiada bulunamaz. Çünkü her bilginin üstünde mutlaka bir bilgi var. Hazreti Musa olayını hatırlayın. Hazreti Musa o zaman yeryüzüne Allahu Teala'nın göndermiş olduğu resul, nebi makamı yüksek peygamberlerden olmasına rağmen senin senin bilmediklerini bilen var ya Musa buyurdu Allahu Teala hitap etti. Şaşırdı Hazreti Musa. Nasıl benim bilmediklerimi bilen kim olabilir? Beni onunla karşılaştır ya Rabbi dedi ki biliyorsunuz hadiseyi Hızır Aleyhisselam'la bir arkadaşlığı oldu. Gerçi sabredemedi, ayrıldılar. Hakikatleri anlayamadı, idrak edemedi. Çünkü ledün ilmi verilmişti Hz. Rasulullah'a. Bu manada tabii ki İbn Arabi Hazretlerinin eserlerini anlamak adına da Allah-u Teala herkese farklı farklı yetenek vermiş olabilir. İstidadını ona göre yüksek tutmuş olabilir. Ayağının sabitesi gereği hakikatleri daha fevkinde, meseleleri anlayabilir. Bunu da kabul ederiz. Asla bizim anlattığımız yapmış olduğumuz şer ya da izahatlarımız bu meselenin en kamir şeklidir diye bir iddiamız yok. Bunu da burada beyan ediyoruz. Şimdi i̇bn Arabi Hazretleri'nin eleştirme mevzularına tekrar geri dönersem eleştiri yapanların çoğunluğunun e, hakikate dair belli bir bilgi birikimi olmayan insanlar olduğunu görüyoruz. Hakikati hakikate dair ka, belli bir e, kemalatta bilgiye sahip olmayan insanlar bu eleştirileri yapıyorlar şimdi aslında bir de şöyle bir çatışma çıkıyor işte şeriatçılar hakikatçılar gibi bir söylem çıkıyor şeriatla hakikat birbirinden ayrı değil asla bir şeyin özü ve kabuğu ceviz misali cevizin içi cevizin kabuğu misali şeriat ve hakikat aslında şeriat hakikate kaparçar ama şeriatın zahirinde kalıp da hakikati göremeyen insanlar sanki hakikati çok farklı bir şeymiş şeriatın dışında bir şeymiş gibi şeriattan farklı bir şeymiş gibi algılıyorlar bu sefer o hakikate düşman kesiliyorlar hani bir söz vardır kişi bilmediğinin düşmanıdır genel itibarla insanlarda bu hal maalesef var bir şeyi bilmiyorsa hemen ona düşman kesiliyor yok kabul edemem ben onu ben öyle bir şey görmedim okumadım bilmedim yani yeniliğe açık değil ya da bir tefekküre açık değil kişi. Belli bir şartlanmışlıkla belli bilgileri almış. i̇bn Arabi Hazretlerini eleştirenleri geliyorum yine. Belli bir bilgiyi almış. Bu bilgiyle kendini e, çer, çerçevelemiş. Duvarını örmüş. Onun ötesinde bir şeyi kabul etmiyor bazı kesimler. İşte i̇bn Arabi Hazretleri'nin anlatmış olduğu hakikatleri şu, şu şudur diye dile getirdiğin zaman hayretler içerisinde kalıyor. Ya böyle bir şey ben duymadım. Böyle bir şey bilmiyorum. Benim bilgimde yok benim bilgimde olmadığına göre ben kabul edemem diyor bu sefer adam. İyi de senin bilginde yok diye sen hakikati niye kabul etmiyorsun ki? Niye kendine duvar ördün ki? Niye kendini bloka ettin ki? İşte en büyük problem i̇bn Arabi'yi anlamakta böyle kendini bloka eden insanlar belli bir itikat üzere belli bir itikatla kendine bir şekil oluşturmuş bir duvarını örmüş o itikatla sınırlamış kendisini onun ötesine asla çıkmak istemiyor yani çıkarsa e, dinden çıkarım korkusu var adamın. Böyle insanlar da var. Bu itikat kendisinde artık kalıplaşmış, oturmuş. Çoğunlukla da belli yaş üzeri insanlar da bu hadise ceryan ediyor. Çünkü ne kadar gençlere doğru gelirsek gençlerde İbn-i Arabi Hazretlerini anlamaya daha bir yatkınlık var. Daha bir eğilim var. Çünkü henüz daha kendini böyle e, belli kalıpların içerisine sokmamış gençler. Ha bu yaşlı insanlarda da vuku buluyor Kendini belli bir kalıba sokmayıp da yeniliğe açık olanlar Allah razı olsun Hilmi gibi <gülüyor> Bunları hakikatleri bu sefer görebiliyor idrak edebiliyor Çünkü bir kalıp içerisinde itikadını sınırlamamış Daratmamış Yeniliğe açık Yani duyduğu hakikati anlamaya idrak etmeye Bağlantıları kurmaya çalışıyor hakikatle Nitekim böyle olan insanlar daha hızlı ilerleyebiliyor ama kendini bloke eden insanlar maalesef ilerlemesi olmuyor benim inandığım itikadım bu ben başka bir şeyi kabul etmem diyor o itikadla sınırlı kalıyor o da bir istidat meselesi o da bir ayağını sabite meselesi onlar da bu konuda değerlendirilebilir şimdi i̇bn Arabi Hazretleri'ni bazı ehlullah'tan olan zevat da eleştirmiş i̇şte oraya geleceğim şimdi veyahutta da bazı fakihler, fıkıh ehli takih alimler de eleştirmiş şimdi onların eleştirisine de şöyle bakabiliriz dini korumak şeriatın hükümlerini ahkamlarını korumak dinin yani e, müslümanlardaki bu şey e, itikadın bozulmasına yönelik bir hareket tarzı oluşmasına meydan vermemek adına kendilerince kendi düşüncelerince dini korumak adına bir Hareket tarzı belirlemişler demişler ki e, bu eserleri ehli değilseniz yanaşmayın, okumayın. Okursanız işte itikadınızda sarsıntılar olur. Ne bileyim hataya düşebilirsiniz, yanlışa düşebilirsiniz, şeriattan çıkabilirsiniz, hakikati bildim diyebilirsiniz gibi böyle bir e, söylemlerde bulunmuşlar. Bu bu tarz söylemleri ehlullahın içinden söyleyenler de olmuş. Şimdi o ehlullah o görevle görevlendirildiği için görevini yapmış. Onun da çünkü ayarı sabitesi var. Onun da kendine göre istidadı var. Onun da kendine göre ilmi var. Kendine göre bir mertebesi var. Kendine göre yaşadığı bir hali var. Çünkü her mertebenin adamı vardır. Her halin adamı vardır. Bu açıdan baktığımız zaman onu da yerli yerinde hareket ettiğini görürüz, kabul ederiz. Bu görüşü bize kim veriyor? Gene İbn Arabi Hazretleri veriyor. Çünkü İbn Arabi Hazretleri öyle bir mükemmel açıdan bakıyor ki olaylara. Her görüş sahibinin hakkını vermeyi bize öğretiyor. Diyor ki bu adam bu iddiada bulunuyorsa bu adam meseleye şuradan bakıyordur diyor kitabında. Şuradan baktığı için görebildiği, çerçevede görebildiği resim bu. Dolayısıyla bu adamın bu hükmü vermesi gayet doğal diyor. Bunu bu şekilde kabul ediyor. Biz de eyvallah diyoruz kabul ediyoruz Bakın ne kadar mükemmel anlatıyor i̇bn Arabi Hazretleri Onun fevkinde bakışa sahip olan ilmi biraz daha geniş olan insan ise Biraz daha farklı açıdan biraz daha geniş açıdan bakıyor Farklı bir izahatta bulunuyor Yani hükmü değişiyor burada Farklı hüküm veriliyor Konudan konu atlıyor gibi geliyor ama e, Konuyu tamamlaması açısından bunlar anahtar kelimeler Hakikat tektir Hükümler farklılaşır bu da İbn-i Arabi Hazretleri bu düsturu hep be, e, belirtir fütuhatta. Hakikat tektir. Değişmez ve başkalaşmaz. Hı. Ama hükümler başkalaşır. Hükümler niye göre başkalaşır? Duruma, ahvale, şarta, kişinin ilim düzeyine, bakış açısına göre hükümler değişir. Hatta hükümler tabi burada bir sürü şartlar girer devreye. Dolayısıyla işte İbn-i Arabi Hazretleri bunları gördüğü için, bildiği için, kamilen baktığı için mevzuya her bakış her gözle bakanın baktığı gözle ne gördüğünü bilir ona göre tarif eder. Bir meseleyi anlatırken farklı hükümler dile getirmiş olan ehlullahı ya da fakihleri, fıkıh adamlarını anlatırken der ki bu şuradan bakmıştır bu meseleye onun için bu hükmü vermiştir. Müştehitler içinde de mesela fıkıh adamlar içinde der. Şuradan baktığı için konuya dolayısıyla bu hükmü bu konuda bu hükmü vermiştir ve onun hükmü doğrudur der. Çünkü buradan baktı meseleye. Buradan bakan bunu görür. Dolayısıyla da bu hükmü verir. Falanca kişi der, olaya şuradan baktı. Farklı bir bakış açısı. Dolayısıyla buradan baktığı için onun hükmü değişti. O zaman da o şu hükmü verdi der. Bunun hükmü de doğrudur der. Çünkü baktığı yer değişti. Baktığı yer değişince gördüğü değişti. Hüküm değişti bu sefer. Şartlar değişiyor. Filanca baktığı yerden de şu hükmü vermiştir. O da kendine göre doğrudur der. Ondan sonra konuyu toparlar bize göre ise der çünkü i̇bn Arabi Hazretleri bütün o bakanların baktığı çerçevelerden de bakıp kamilen hepsinin gördüğünü de görüp resmi daha bir tam daha kamil açıdan bakıp seyretmekte. İşte ondan sonra der ki bize göre de burada olması gereken şudur hüküm şudur ibaresini kullanır yani kesin hüküm bu mevzuda budur diye asla söylemez bize göre de böyledir der. Yani bunun ne kadar kemalatının yüksek olduğunu zaten buradan da anlıyoruz. Bu şu şu şu mevzuda bu hakikat kesinlikle budur. Bunun ötesinde söyleyenlerin hepsi yalancıdır, yanlış söylemiştir demez. Hepsinin söylediği yerden hatalı görüşlerinden dolayı verdiği hükümleri, hatalı bakışlarından dolayı o hükmü vermesi gerektiğini bilir ve kabul eder. Dolayısıyla itikatlar mevzusunda da aynı İbn Arabi Hazretleri her itikat sahibinin itikadının kendi bakış açısına, ilmine, birikimine göre, şartlanmalarına göre doğruluğunu da kabul eder. Ki nitekim örnek de verir ahirette mahşer alanında hani Rabbimiz tecelli ettiğinde der. Orada tecelli ettiğinde ilk tecellide bütün insanlar evet Rabbimiz geldi dediği zaman melekler, Rabbimiz geldi dediği zaman bir tecelli oluşacak ve bütün insanlar çoğunluk hayır biz senden Rabbimize sığınırız. Biz Rabbimizi bekleriz diyecekler. O tecelli kalkacak Allah-u Teala. Bunu daha önceki sohbetlerimizde vermiştik. Sonra ikinci tecelli. Onda da yine hayır biz senden Rabbimize sığınırız diyecekler. Üçüncü kez Allah-u Teala tecelli ettiğinde herkesin itikadına göre tecelli edecek. Zanlına göre tecelli edecek. İşte herkesin zanlına göre tecelli olunca herkes birlikte evet sen bizim Rabbimizsin deyip kabul edecek. Halbuki o zümrenin içerisinde Arif olan <gülüyor> İbn Arabi gibi işte Ehlullah'ın seçkinleri gibi Arif olan zümre, zevat hepsi bilecek ki ilk tecellide de tecelli eden Rabbimizdi. İkincide de tecelli eden Rabbimizdi. En son tecelli eden de Rabbimizdi. Arifler zaten bütün tecellileri kabul edecek. Evet sen bizim Rabbimizsin diyecekler. Ama insanların geneli çoğuluk bunu bilmediği için itiraz edecek. İşte İbn Arabi Hazretleri itikat cihetinden de böyle der. İtikatla Arif bir itikatla sınırlı kalmaz der. Yani itikadını bir kalıba sokmaz. Belli bir kalıp içerisinde hapsetmez. Dolayısıyla hapsetmediği için her cihetten her bakanın bakış açısıyla nereden baktığını gördüğü için onun itikadında nasıl inandığını kabul eder. Allah inancını dolayısıyla Allah inancı herkesin farklıdır. Herkes zannına göre Allah'a inanır. Zannına göre Allah Allah dediğine ibadet eder. i̇bn Arabi Hazretleri bunu detayında anlatıyor fütuhatta genel manada. Dolayısıyla bütün bunları gördüğü için, görüldüğü için herkesin zannındaki Allah'a ibadet ettiğini Arif bilir. Heh, burada işte o zannındaki Allah ismini koyduğu ilahına ibadet etmekten Allah ismiyle işaret edilen gerçek manada tevhid ile anlatılan Allah'a ibadet etmeye davet eder i̇bn Arabi evet. ve bunun gibi ehlullah, zevat. İşte bu davette de bu davete uyan kişi istidadı, ayağını sabitesi oranında nereye kadar gidebilirse onunla birlikte bu hakikatleri gösterdiği hakikatleri idrak edebilir, anlayabilir, yaşayabilir. i̇bn Arabi Hazretlerine yapılan bu eleştirileri ben eee yanlış yersiz buluyorum ki bunu sadece benim bulunan bir şey ifade etmez ehlullahın seçkinleri dahi bu hususlarda kitaplar yazmış İbn Arabi hazretlerinin makamının çok yüce bir veli olduğunu beyan etmişler söylemişler anlatmış olduğu hakikatleri çoğu insan anlamadığı için idrak edemediği için o hakikatlerden ürkmüş kaçmış ki Sadeddin Konevi hazretleri de bu şekilde beyan ediyor Sadeddin Konevi hazretlerinin eserinde de bu geçer İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin eserinde de geçer. Onu anlayamadıkları için bu sefer anlatılan hakikatlerden ürküyor insanlar. Ürküyorlar, kaçıyorlar. Ve insanlar genelleri arasında bu sefer diyorlar ki ya işte bunu bilmeyen, anlamayan. Bir de var şu İbn Arabi Hazretlerini eleştiren, onu eleştiren, o eserleri okursanız hataya düşersiniz, yanlışa düşersiniz diyenlere benim sorum şu olur. İbn Arabi Hazretlerinin eserlerinin tamamını okudum. Kesinlikle onu eleştiren tamamını okumamıştır. Okusa böyle bir hataya düşmez. Ben o insana o zaman onu derim. Sen o eserlerin tamamını okudun mu? Anlamak manasıyla okudun mu? Yani eleştirmek manasıyla değil. Bazen insan alır falanca kitaptaki dur bakayım ne hata bulacağım şimdi hatasını bulayım. Çünkü şartlandır tek hata bulmak için o kitabı okur. Eleştirmek için. O gözle değil adaletle bak. İnsafla bak. Burada ne hakikati nasıl dile getirmiş anlamaya çalışayım bakış açısını görmeye çalışayım deyip de bu gözle bakarsan İbn Arabi Hazretlerinin eserlerine o zaman ona yakınlık kurarsın. Ki İbn Arabi Hazretleri demiştir ki beni bana yakın olanlar anlayabilir. Buradaki yakınlık ne? İşte gönül yakınlığı, ilim yakınlığı, idrak yakınlığı. Bu yakınlığımız oluştuğu zaman biz onu anlayabiliriz. O hakikat açılıyor. Tabii ki hakikat açılıyor. Ancak ona yakın olabilirsek. Bazı insanlarda şöyle bir söylem de var. İşte bizim kitaplarımızı okumasınlar demiş i̇bn Arabi diyorlar. Böyle bir şey ben hiçbir eserinde okumadım. Böyle bir şey yazmıyor. Sadece bu ibaresi var ama bize yakın olanlar bizi anlarlar. Bu ifadeyi kullanmış ama bizim kitaplarımızı okumayın diye bir... Es, hiçbir eserinde ben denk gelmedim bizim kitabımızı okumayın dese o zaman sen niye kitap yazsın ki bu adam kitap yazmanın mantık almıyor o zaman yani kitap niye yazsın o zaman bu hakikatleri ego hali gibi bir şey oluyor İbn Arabi Hazretleri diyor ki rüyamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi gördüm elinde bir kitap vardı <gülüyor> bana verdi al bu kitabı yaz ümmetim faydalansın dedi ben de ondan aldığım kitabı aynen ne kendimden bir harf fazladan kattım ne o kitapta olan harften bir harf eksik bıraktım. Ne aldıysam aynısını yazdım der. E hal böyleyken nasıl desin ki kitabımızı okumayın diye öyle bir şey olur mu? Ben diyor Resul Efendimiz'den aldım bu emri diyor zaten. O verdi. <gülüyor> bu hakikati bu kitapta yazılanları ümmetime yaz faydalansın dedi diyor Resul Efendimiz burada tabi ki faydalanacak olan zümre belli bir zümre tabi bütün ümmetin bundan faydalanmasını beklemek de yanlış dedik ya en başta mizaçlar farklı idraklar farklı ilim düzeyleri farklı anlayışlar farklı kapasite farklı istidat farklı bundan kaynaklanan anlayış farkları da ortaya çıkacak tabi herkesin anlayışı da değişecek şimdi İbn Arabi Hazretleri'ni her okuyan aynı anlamı çıkaramayabilir <gülüyor> farklı farklı anlamlar çıkarabilirler Burada herkesin düzeyine göre bir anlam var. Mübarek öyle bir geniş manada anlatmış ki hakikatleri bile getirmiş ki hakikatleri öyle dile getirmiş ki her mertebeden dedik ya her mertebeden yani anlayış sahipleri çeşitliliğine göre anlayış sahiplerinin anlayacağı şekilde de mertebe mertebede izah etmiş. Her mertebeden ele almış izah etmiş ama ele aldığı mertebeleri de genel manada hep Belli bir düzeyden başlamış, yukarıdan başlamış. Sohbetimizin başında dediğimiz gibi ilkokul, ortaokul, lise, üniversite mevzusu gibi. i̇bn Arabi Hazretlerinin anlatımı adeta diyebiliriz ki işte üniversitedeki dersler ya da master yapanlara gösterilen dersler düzeyindedir. Evet. Onu anlamak için de eğer ki kişi anlamak, bilmek, öğrenmek istiyorsa bu hakikatleri belli bir düzeyde bir altyapısı oluşmadıysa teşbih yaptığımız gibi işte ilkokul ortaokul liseyi bitirmediyse henüz o zaman bu eserleri ehli olan kimselerden dinlemesi gerekiyor. Yani kendi başına açıp da bu eseri okuduğu zaman yanlış bir mana çıkarabilir. Oradaki verilmek istenen manayı anlayamayabilir. Ya da o manaya farklı bir mana yükleyebilir ve hataya düşebilir. Böyle şeylerden korunmak için o zaman ehli olanların sohbetlerinde bulunup ehli olanların bu İbn Arabi Hazretin eserlerine yapmış olduğu işte şerhleri, izahatları okuyarak e, tefekkürünü geliştirebilir, idrakini geliştirebilir, anlayışını geliştirebilir. Böyle hareket ederse, bu yolu izlerse daha doğru bir adım atmış olur. Ayakları sağlam zemine basmış ve doğru bir şekilde yolculuğa çıkmış olur. Ben anlarım kardeşim tek başıma okuduğum zaman diye iddiada bulunursa, belli bir altyapısı da yoksa bu insan muhtemelen birçok hataya düşecektir maalesef. Benim e, kitapçılık yaptığım dönemde e, bazen gelirdi müşteriler içerisinden. E, i̇bn Arabi Hazretleri'nin bir kitabı varmış Füsüsül Hikem. Evet derdim e ben bu kitabı almak istiyorum okumak istiyorum derdi. Tamam güzel Füsunüliken var verelim. Peki İbn Arabi Hazretlerinin daha önce eserlerini hiç okuduğumuz mu derdim? Başka bir eserini okuduğumuz mu? Yok hiç okumadım ben. Hiç İbn Arabi ile alakalı bir eser okumadınız mı? Bilmiyor musunuz? Hayır okumadım bilmedim bilmiyorum diyor derdi mesela. Tasavvuf manasında belli bir şeyiniz var mı? Çalışmanız var mı? Gittiğiniz dinlediğiniz ya da okuduğunuz eserler var mı derdim? Hayır yok. Bir yerden duymuş hani çok meşhur eser ya Füsunüliken. Ben bunu Alıp okumak istiyorum. Ben de o zaman derdim ki, kardeşim bu kitabı alırsan, okursan hiçbir şey anlamazsın. Yanlış anlarsın. Yani belki o kitabın içerisinde verilmek istenen hakikatleri yüzde yüzlük bir skalada görecek olursak, belki sen buradan yüzde onlu alabilirsin. Eyvallah, bir e, ilim, düzeyin, bir idrak kapasiten vardır. Yüzde onluk kısmını alırsın, yüzde doksan o hakikatlerden perdeli kalırsın. Belki de o aldım dediğim, öğrendim dediğin yerleri bir de yanlış tevil ettiysen bir sürü ondan sonra işin içinden çıkılmaz hatalara düşersin. Bir defa her zaman söylüyorum. Hüssüsül Hikeme merak salan kardeşlerimize buradan da söylemiş oluyoruz. Dinleyicilerimiz de dinliyor bunu. Fütühatun Mekkiye eserini İbn Arabi Hazretlerinin Fütühatun Mekkiye eserini okuyup idrak edip hazmetmedikten sonra füsüsü hikemi okumak, idrak etmek asla mümkün değildir. Bu uyarıyı yapıyorum. Fütahat-ı Mekke'yi idrak edemeden bir insan sakın ha füsüs kitabı okuyup da ondan sonra ben füsüsü anladım iddiasında bulunmasın. Kendi nefsani zevklerine göre o kitabı zevk eder. Allah muhafaza ondan sonra şeytanın saptırmasıyla sapar ki günümüzde birçok zevat maalesef füsüs eserini okuyarak ondan sonra şeriatı da hiçe sayıyor maalesef günümüzde var da bütün sohbetlerimize dile getiriyoruz adama bakıyorsun şeriatla hiç alakası yok e ne oldu sen ben hakikatleri öğrendim ben füslüste okuyorum İbn-i Harabi'nin okudum anladım öğrendim neymiş hakikat e artık meseleyi öğrendim ben daim namazdayım Allah'ı tanıdım bildim namazla işim yok işte bu noktaya geliyor insan yani bir rehber eşliğinde i̇bn Arabi Hazretleri'nin eserini okumadığı zaman bu sefer sapıtıyor öyle zümre var günümüzde kendilerine daim namazda olduklarını iddia eden avutan şeytanın atına binmiş sorduğun zaman da işte ben İbni Arabi takipçisiyim okuyucusuyum eserlerinin füsusunu okudum ben anladım idrak ettim oradaki tüm hakikatleri zevk ettim diyor zevk ettiği halbuki nefs, nefsani zevk şeytani zevk bu ustada böyle uyarmış oluyoruz inşallah şeyleri e, dinleyicilerimizi de Fütuhat-ı eğer İbn Arabi'yi bilmek, tanımak istiyorsak Fütühatü'l Mekkiyye adlı eserini ki Litera yayın evinden çıkmakta günümüz Türkçesine çevrilmiş olarak tamamı 18 cittir. Ekrem Demirli tarafından çevrilmiştir. Günümüz Türkçesiyle rahat anlaşılabilir bir dildedir. Biz de zaten bütün sohbetlerimizi bu eser üzerinden yapmaktayız. Bahsettiğimiz eser üzerinden yapmaktayız. İbn Arabi'yi tanımak, bilmek isteyenler Fütühatü'l Mekkiyye adlı eserini okusunlar. Orada hiç daha önce başka yerde duymadığı bilmediği sırları hakikatleri öğrensinler. Ama bu eserleri okurken de ehli olan kimselerin rehberliğinde okusunlar. Mutlaka ehli olan birçok insan vardır. Bu hususta bu sohbeti yapan, bu okumaları yapan. Acizane bizim de yapmış olduğumuz Fütahat-ı okuma ve şerh sohbetlerimiz vardır. Dört sene yaşkın bir zamandır yaptığımız. Bu sohbetler üzerinden de ellerine kitap alıp kitabı alıp bu sohbetimiz ve şerhimiz üzerinden de takip ederlerse inşallah faydalanmış olurlar. Bunu da burada beyan etmiş olalım. İbn Arabi Hazret, bu haftaki sohbetimizde İbn Arabi Hazretlerine yapılan eleştiriler mahiyeti nedir? Bunları anlatmış olduk. Biz meşrebimiz dedi ki meşrebimiz İbn Arabi Hazretlerinin meşrebi üzere. Demek ki biz de yaratılış olarak, fıtrat olarak Cenabı Allah bize bizi ona yakın kılmış. İnşallah bizi manevi talebeliğine kabul eder i̇bn Arabi Hazretleri bizim üzerimize himmet eder bizde bu meşrep üzere herkesin bir usulü var yöntemi var bizim meşrebimizde bu meşrep üzere i̇bn Arabi Hazretlerinin anlatmış olduğu hakikatleri anlamaya idrak etmeye sindirmeye hazmetmeye ve yaşamımıza hayatımıza geçirmeye gayret ediyoruz bu çalışmalarımızda çabalarımızda hep bunun için bu manada hizmet etmek gayreti içerisindeyiz. Cenab-ı Allah inşallah kolaylaştırsın cümlemize. Anlamayı, idrak etmeyi, yaşamayı kolaylaştırsın. Bu sohbetimizde böylelikle burada tamamlamış olduk. Bu haftaki sohbetimizde İbn Arabi ile alakalı mevzuyu dile getirmiş olduk. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azabennar. Allahumme afir li veli li validaye ve vel mu'minate el ahyaei minkum el emmat. Allahumme salli ala seyidina Muhammedin el fatihi lima uleka vel hatimi lima sebega nasrul hak bil hak vel hadi ila siratikal mustakim ve ala alihi hak kadrihi ve miktarihil azim. Subhanal-lezi yarani, subhanal mekani, ya lemu mekani. Subhanal-lezi yarani. salatu ve selamun aleyke ya Resulullah. esselatu salatu ve selamun aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve selamun aleyke ya Seyyid al evvelin ve el-ahirin. Salatu Allahı ve aleyna icmaîn. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifûn ve selamun alel murselin, ve elhamdülillahi rabbil alemin, El-Fatiha.